Sultan 1. Mustafa ve Sultan İbrahim Türbesi günümüzde Sultan 1. Mustafa ve Sultan İbrahim Türbesi olarak kullanılan yapı Ayasofya'nın güneybatı yönünde en önemli ek yapılarından biri olan, vaftizane kısmıdır. Yapı dıştan dört köşe, içten ise sekizgen planlı olup, üstü kasnaksız kubbe ile örtülüdür. Fetihten sonra Ayasofya'nın yağları deposu olarak kullanılmış, daha sonra Sultan 1. Mustafa'nın 1639'da aniden ölmesiyle türbeye çevrilmiş, 1648 yılında vefat eden Sultan İbrahim de buraya defnedilmiştir. Türbe içerisinde Sultan 1. Mustafa, Sultan İbrahim, Sultan 1. Ahmet'in kızları, Sultan 4. Murad'ın kızı Kaya Sultan, Sultan 2. Ahmet'in şehzadeleri, kızları ile bazı hanedan mensupları gömülü olup, toplam 19 sanduka bulunmaktadır.